Konumuza devam ediyoruz. Ali Sıratü Vesselamın özellikleri, Ali Vesselamın faziletleri. İnşallah bir kaç hafta daha devam edecek. Geçen hafta bazı özelliklerinden bahsettik. Ee, bu hafta inşallah Resulullah Ali Vesselamın Allah için kızması, Allah için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 icra ediliyor, tertiplemeler yapılıyor ve bunda da hep Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi ön plana çıkartılıyor ve bu münasebetle güller, kırmızı güller dağıtılıyor. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten kendisi muhabbet edilmeye, sevilmeye en çok layık olan bir insan. Aleyhisselatü Vesselam'dan daha layık bir insan yok. Güver sevilen peygamberi evet. Ali serratü vesselam çok yumuşak, insanlara seveceğim, girişken söyleyeceğimiz üzere ve geçtikte geçmişte söylediğimiz gibi ama bununla beraber asıl mahali Ali vesselam kızan birisi. Gazaplanan birisi. Ne zaman Allah'ın hudutları çiğnendiğinde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 Bununla beraber ateş var, azap var, Allah'ın size kızması var diye uyarıyordu aynı şekilde. Azap ayetleri var, müjde ayetleri var. Azap ayetleri okunduğu zaman Allah'ın azabından Allah'a sığınılır. Her şey bir denge içerisinde. Yani Resul demek istiyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızması, kazaplanması, ceza vermesi hiçbir zaman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 Aleyhissalatü Vesselam, ihanet eden kimselere ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilip çöle bırakılmasını, sıcak kumların üzerine bırakılmasını emrediyor. Oh, no, no. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Niçin emrediyor bunu? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi Allah'a ve Resulüne bir ilan etmeleri, ihanet etmeleri. Bunun gibi cezalar mı? Allah Azze ve Celle diyor inma muharebu inma Allah ve resuluhu Allah ve onların cezası ellerinin ayaklarını yeryüzüne taç çıkaranlar da aynı şekilde ellerinin ayaklarının çaprazlama kesilmesidir. Öldürülmeleri asılmaları yahut da sürgün edilmeleridir diyor. Hanis bu ayetlere muhataptı ve birebir uyguluyor.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 Bu ne demek? Dercesine, ihtar vericesine hem de en sevgilisi, en sevdiği insan. Soruyorlar. Sahabelerin bir tanesi soruyor. En çok kimi söylüyorsun ey Allah'ın Resulü? Ayşe'yi diyor. Aleyhisselatü Vesselam onu çok seviyor. Sonra kimi seviyorsun? Babası ne diyor Ebubekir'e? Sonra falanca'yı. Bakıyor ki kendisine sıra gelmeyecek sormayı bırakıyor. Allahu akbar. <gülüyor> Elbette ki onu da seviyordu.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 Allahü Aleyküm Ümmetine karşı şefkati. Allah Azze ve Celle Suresine laqad jaa ikum min kum azizun alehi maanet harisun alekum rahim. Yemin olsun ki diyor size kendinizden bir Rasulü geldi. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir ve size karşı çok hislidir. Ünlere karşı rauftur, rahimdir, vaşlaçidir, acıyandır Merhamet eden, şefkat sahibidir yani. Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste radıyallahu anh diyor ki benim meselim ile sizin meseliniz yani benim benzerim sizin benzeriniz bir ateş yakan adam gibidir. O adam yaktığı ateşin içerisine o adamın yaktığı ateşin içerisine çekirgeler ve kelebekler uçuşurken düşen ve o adamda o kelebek ve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 Başka bir ideolojilere sahip olsak, ateisti, komünisti, layikti, ondan sonra <gülüyor> ateş peresti veya yani aklınıza gelen her, her neyse, buraya gelir mi? İslam nimetinden dolayı biz buraya gelir. Belki de biz birbirimizle düşman olacak. Aynı şey bizim için de geçerli. Tüm Müslümanlar için geçerli.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 Evet, aleyhissalatü vesselamın insanlara karşı girişkenliği, onlara geniş davranması Hepiniz biliyorsunuz. Enes bin Malik radıyallahu anh, onun küçük bir kardeşi varmış. Adı <gülüyor> Umeyr. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Enes, aleyhissalatü vesselam bizim yanımıza gelir, bize karışır ve kardeşime, Ya Umeyr, ma fealennu gayr, ey Umeyr, ey, i̇şte ismini hitab ederek. Nugayir ne yaptı diye ona latife de bulunuyormuş. Nugayir o çocuğun oynadığı bir kuşun ismi. Annesi İslâm adeta çocukla çocuk oluyor, büyükle büyük oluyor. Yani yerli yerince, yerli yerince hareket ediyor İslatüv İslam'da. Ve insanların içerisinde, insanlardan uzak değil. İnsanların hepimizin değişik değişik fıtratı tabiatı var. Kimisi kenarda durmayı, kimisi daha fazla böyle girişken olmayı,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 Mecburen insanların içerisine girecek. Ali vesselam tabiatı itibariyle onlara çok çabuk insanların içerisine giriyordu ve kaynaşıyordu. Onun için Ali vesselam diyor ki insanların içerisinde bulunup ezalarına, sıkıntılarına katlanan kimse onlardan uzak duran, katlanmayan da daha hırlıdır diyor. Affanuma. Onun için cemaat dilinde yaşıyor.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 Zühd Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şey. Dünyaya önem vermemek, Allah'a tevekkül etmek, helalinden kazanmak ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı zikirlerin aynısını yapmak. Kendimizden bir şeyler mı olmaz. Veya hadise, bir ayete hadise dayanmayan bir zikir türü, zikir adedi, zikir şekli olmaz. Bu zühd değildir.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 Yemek için yani bir kazan kaynamazdı manasını. Soruyor Urve, Ayşe radıyallahu Allahu Peki diyor siz nasıl yaşardınız? Yani nasıl ayakta dur dururdunuz? Diyor ki iki siyah şey hurma ve su ile. Subhanallah. Bunun ayakta durduğu diyor. Ve diyor Ali sır komşuları vardı adıyla sır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 haline şükrederek, fakirliğe razı olarak bu şekilde bir hayat. Elindekileri de dağıtın. Subhanallah. Yine Amr bin Haris'in rivayet ettiği bir hadiste, aleyhissalatu vesselam ne bir dinar, ne bir dirhem yani dinar çok kıymetli bir para veriyor. Altında. Adeta. Ne erkek köle, ne de kadın köle, köle bırakmadı. Diye. Ancak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 Onun için toplum toptan kaldırılıp atılmaz. Helak oldu, bitti, denilmez. Allah Azze ve Celle يُخْرُجِ الْحَيَّ مِنَ ve وَمُخْرُجِ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diri diriden ölüyü çıkartın. Kastımız <gülüyor> yani ölü kalplerden diri kalbi çıkartabilir. Allah Azze ve Celle buna kalıyor. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 Sınırlı var mı hocam? Yani sadece Müslüman olmak mı gerekiyor? Evet tabii ki iman eden kimselerle. Yani, Ve Müslüman değil de Müslümanlık şartını yerine getirmeyen insan da onun varus kalır mı? Mesela namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ama elhamdülillah Müslüman mı? Ama sıkıntı çekiyor. Yani bunun şey nedir açıkçası? Evet herkes imanı derecesinde sıkıntı çekecektir. İmanı hususunda Allah hesap verecektir. Allah Azze ve Celle o kimselerin durumunu daha iyi biliyor. Herkes başına gelenden ibret almak zorundadır. Başa gelen musibetlerin belaların çoğu Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi o mağsa ve musibetin febe merkezine Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizin kazandığı şeyler yüzünden. Allah ise şunu bağışlıyor. Diyor. Allah Azze ve Celle kâflilere özellikle mühlet veriyor. Onların yani <gülüyor> böyle.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 evet bir tane daha bununla ilgili bir hadis var onu da söyleyelim inşallah Habbabil Erti Radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Mekke döneminde sahabeler geliyorlar aleyhissalatü vesselam Kabe'nin böyle gölgesinde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 Vallahi diyor, yemin ediyor aleyhissalatü vesselam. İş tamamlandığı zaman, yani Allah'ın muradı kemale erdiği zaman, Allah'aleyhissalatü vesselam, bir binici, bir yolcu ta ki sanadan Yemen'in başkenti Hadremev'te kadar, yine o Yemen tarafında uzak bir yer kastediliyor, yani uzak bir mesafe, o iki mesafe arasında emin bir şekilde,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 Allah Azze ve Celle imanımızı güçlendirsin. Sabrımızı da artırsın inşallah. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihati son olarak. Aleyhisselatü Vesselam daima nasihat ediyor. Onlardan bir tanesi. Diyor ki, eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz diyor. Aleyhisselatü Vesselam neyi biliyor?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 kıyamet günü ne şefaat edebilirler ne de şahitlik edebilirler. Allah oku. Ağzı bozuk, her şeye lanet eden kimseler. Bunların kıyamette ne şefaatçiliği ne de şahitliği geçersiz. Bir başka nasihatinde insanların en şerrileri iki yüzde olanlardır diyor. Bir topluluğa bir yüzde gelir diğer toplularda da başka bir yüzde gelir. İki yüzde olan kimselerdir. Allah-u Çok kötü bir özellik. Allah Azze ve Celle bu özelliklerden <gülüyor> münafıkların özelliklerinden, alametlerinden bizi ve neslimizi korusun. Estağ allah akbar. Bir başka nasihatinde Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu terk etmez. Her kim bir kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür.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 Çünkü nefisleri temize çıkarmamak gerekiyor. Öyle bir şey olduğu zaman övülen kimse de Allahümme la tuâkhidni bima yekulûn Ey Allah'ım bundan söylediği şeylerden dolayı beni cezalandırma. <gülüyor> Ve ebdil hayran minma yezunnûn Ve şeylerden onların bildiği, zannettiği şeyden daha iyisini bana değiştiği şeklinde dua edin. Evet, onunla e, bağlantılı olarak Diyor ki İsrat yani, Yusuf Ram: La tuzakunum fakum. Allah ve anem bi ahlil bir minkom. Nefislerinizi temize çıkartmayın. Allah sizden iyilik sahibi kimseleri en iyi bilendir. Allah Zivercide aynı şeyi söylüyor. Velayatuzakunum fakum. Hu alemin bimeni tega. Kendinizi temize çıkartmayın. Ben iyiyim. Sen şöyleyim. Ben böyleyim. şeklinde. Ben yakmadım. Ben zaten bunu yapmam. Kötülük yapmam, hata yapmam. Kusur işlemem şeklinde. Kendinizi temize çıkartmayın. Ben beriyim. Ben ona zulmetmedim şeklinde. Kendinizi temize çıkartmayın. O kimin takvalı olduğunu daha iyi bilir diyor. Allah razı Hu alemi bimenitte'a. İnnen nefse ne emmâretum bis su. Nefis daima insana kötülüğü emreden.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 İslam'a derecesine değil. Allah muhafaza. <gülüyor> evet yine bir hadiste sizden kim kardeşine faydalı olmayı yarar demeye güç getirirse fayda vermeye onu yapsın diyor. Bunun, bu hadisin içerisinde birçok hüküm görüyor. <gülüyor> Mesela o zordaysa sıkıntısaysa özellikle manevi sıkıntılar varsa bu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 <gülüyor> Yarın kendisi, kendisine harbunun başında, keserin başında komşu olmayı nasip etsin. Bu vesileyle Allah Azze ve Cenn Kahharman Allah Azze ve Cenn Suriye'deki zalimleri kahri perişan etsin. Onların tuzaklarını başlarına geçesin. Ve oradaki kardeşlerimizi gök ve yer ordularıyla desteklesin. Onların üzerine <gülüyor> tıpkı Ebrehe'nin ordusuna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 اشهد ان لا اله الا انت استغفرك